İyi akşamlar müzik iki ayrılara hoş geldiniz ben Güray Oskay ben Tanju bir kere daha 94.9 açık radyoda size olağanüstü müzik çalmak üzere buradayız hemen giriş anonsundan fark etmişsinizdir ki bu haftaki program sıradan programlarımızın ki onların da sıradan olduğunu söylemek biraz zor biraz dışında çünkü Asıl iyi programlar müzik sıradan yani 1, 2, 3 diye sırayla. Orası doğru, orası doğru. Ee, normalde iyi müzik çalmak üzere buradayken bugün olağanüstü müzik dedim. Herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Çekti evet biraz. Çünkü olağan dışı bir program yapacağız bugün. Biliyorsunuz bu hafta Açık Radyo Dinleyici Destek Haftası. Açık Radyo'nun bağımsız... Yayını sürdürmesi için dinleyicilerinden destek topladığı bu hafta benim olağanüstü radyoculuk kariyerimin ikinci destek haftası bu özel bir yayın yapmaya karar verdik Erdem Yener'i konuk olarak çağıralım dedik geçen hafta çağırdık ama gel gelirim destek haftası bu haftaymış. Evet, biz de, yer değiştirdi ee, şeyden dolayı galiba bu güneş ay meseleleri oldu ya. Aynen öyle dünyanın ekseni kaydı. falan. O yüzden bir haftalık bir şey oldu. Kesinlikle. Biz de düşündük şimdi artık Erdem Yener çağırdık bu sefer. Artık daha, daha ne yapabiliriz? Daha da iyi bir şey yapmak zorundayız. Düşündük taşındık ve olağanüstü bir şey bulduk. Dedik ki başka radyocularla bir şey yapalım. Evet. Ne yapalım? Radyocu kardeşlerimizin önünü açalım. Biz de e, yine açık radyoda. Program yapan bir radyocu kardeşimiz Genç yetenek. Genç yetenek Dedik ki onu da tanıtalım Onun da sesi duyulsun yani Herkesin radyoculuk kariyeri bizimki kadar Olağanüstü <gülüyor> olmak zorunda değil ee, Ve de olağanüstü insan Jacques Cohen'i davet ettik Hoş geldiniz Hoş, geldiniz. Hoş bulduk ee, Jacques Cohen'i müzik iki ayrıların <gülüyor> Muhteşem jingle'ında hazırlayan Ve sunan sesi olarak tanıyacaksınız ee... Yoksa tanımayacaklar değil mi? <gülüyor> Yani programımız hani biz güzel nasıl gidiyor on tarz. Bir yontarız. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Eee bir program var. Ben dinledim. çok güzel. Olan üstü. Olan dışı. Olan dışı. Olan dışı. <gülüyor> dışı. Ee, her şeyden önce şunun altını çizmek lazım. Müzik ikiye ayrılır denen programdan. Tamam ben Jaco'nun çünkü biliyorsunuz yani yakın çevremizden azından biliyor ki Tanju ile ben senelerdir ya bir program yapsak şöyle muhteşem olur. Var ya radyo dünyasını allak bullak ederiz diye rakı sofrası muhabbetleri yaparken bunu bir kere Jacqueline'e de duyurduk. Derken ben bir gün taşında yürürken kendisine sokakta rastladım. Oğlum hani program yapıyordunuz gelsenize dedi ve her şey öyle başladı. Evet. Bütün ben neymişim bu... be abi. <gülüyor> Bütün bu saçmalıktan Jackman sorun. Özür dilerim sevgili <gülüyor> yani, dinleyiciler. Kesedikle. E, öyle bir konuşma yaptın ki, yani iyi bir şey varsa bize. Ne yapıyorsun? Tabii canım. Tamamen şakboyun soruluyor. Ama doğru. tipik hali Güray'ın. <gülüyor> Nefis. Bu program boyunca dinleyicilerimizden yapmasını istedi yapmalarını istediğimiz bazı şeyler var. En önemlisi, en başında 0212 343 41 41'i arıyorlar ve Açık Radyo'ya destek oluyorlar. Çünkü Açık Radyo 15 yaşında. 15 yıldır bu telefona sarılanlar sayesinde ayakta duruyor. Bu sene her şeyden daha önemli bu telefonlar. Çünkü Açık Radyo 15 yaşında ve eve çıkacak. Ee, şimdi ben bugün bu programa özel bir şey e, başlatıyorum. Kişiye özel radyo yayını. Çok güzel. Şu anda mesela bizi dinleyen dinleyicimiz... Eğer bizi duyan, duyuyorsa, eğer bizi duymuyorsa şu anda, zaten konuşmam boşuna da, eğer bizi duyan biri varsa şu anda, o e, şanslı bir kişi. Çünkü şu anda program sadece ona özel olarak yayınlanıyor. Bu açık radyonun Böyle bir, bir teknoloji var. Yeni, Evet, ben yeni getirttirdim dışarıdan. E, dolayısıyla e, bizi duyan, şu anda duyan o özel dinleyici hemen telefona sarılsın. 0212 343 41, 41'den destekleri bekliyoruz. Ayrıca müzik2yayrılır.gmail.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bir de web sitemiz var müzik2yayrılır.tumblr.com Programımızın standardı her hafta bir konumuz var. Bu haftada Dinleyici Destek Haftası'na ve Açık Radyo'nun eve çıkmasına özel bir konu belirledik. Konumuz eve çıkmak. Bugünlerde hiç duymadığımız bir konu güzel olmuş. Değil mi? <gülüyor> bir haftada sanki hiç bundan bahsetmiyormuşuz gibi. Ee, dinleyicilerimizle çok ilginç şeyler paylaşalım diyorum. Birinci şarkımızdan hemen sonra ki eve gitmekle ilgili bir şarkı çalacağız birazdan. Hem Jacques Coyne, hem Tanju'ya hem de Erne nasıl ailelerinden ayrılıp ilk evlerine çıktıklarını soracağız. Öyle mi? Bana Biz... sormasanız daha iyiydi ama S neyse. Soracağız soracağız. Ben de artık bir şeyler bulup uyduracağım. Evet. <gülüyor> Peki. Ben Eren'in ne diyeceğini çok merak ediyorum asıl. İlk şarkımız Muddy Waters'dan geliyor. İyi seçmiş miyim? Vallahi biraz şey böyle bulanık ama. <gülüyor> Parçanın adına da bağlı biraz her şey. Ne olsun? Efendim? 250 bin dolar karşılığı bir durum. <gülüyor> olabilir. Muddy durumları. Peki o zaman Müzik iki Yerler'ın Açık Radyo Dinleyici Destek Haftası özel yayınında eve... Çıkma konulu programının ilk şarkısı Mademotors'dan evet. geliyor Bu, Evet, e, Going Home yani Türkçesi 250 bin liraya kaç şarkı dinlersin Muddy Waters'dan dinledik. Going Home müzik hikayelerin dinleyici destek haftası özel programında eve çıkmaktan bahsediyoruz. Jacques başlayalım mı? Buyurun olsun. Peki. Efendim eve çıkmak deyince şu anda en güncel eve çıkmak konusunu açmak istiyorum. Dinliyorum. Hah, çünkü şu telefonun çalmasını istiyorum abi. Birinci desteğimizi <gülüyor> almış deriz. Bu eve çıkmak konusu Açık Radyo'nun şu anda içinde bulunduğu binanın... Butik otel haline getirilme niyeti var. Ev sahibi tarafından, mal sahibi tarafından. Butik otel derken gidiyoruz. Böyle sadece bizim için yapılmış oteller var. Biz oda beğeniyoruz. Alıyoruz gidiyoruz gibi bir şey değil. değil mi? Gibi. Susayım Yok o, odalar burada kalıyor. Sen sus. <gülüyor> <gülüyor> Fakat odaların hepsinin dekorasyonu farklı. İşte lüksleri güzel falan. Böyle bir gariplikleri var yani. Gariplik. Yeşil oda, granit oda falan gibi şeyler olabilir. Burada ne yapacak bilmiyorum buradakiler ama. Önemli olan o değil abi. Evet. Önemli olan... Bizim yakında sokağa atılacağımız gerçeğinde. Evet. Ve onun için biz her sene bu yaptığımız destek kampanyasının sonuçlarıyla Açık Radyo'nun bir senelik giderinin üç buçukta birini böyle çıkartıyorduk. Nefret. Bu sene de öyle olacak. Gidişatta geçen seneyi yakalıyoruz her gün hemen hemen. Bugün henüz yakalamadık Onu da dikkatini çekiyorum telefonlar çalmalı. Fakat bugünün farkı, bu haftakinin, bu senekinin farkı bizim bir de eve geçebilmek için gecemizin konusu diye konuşuyorum. Hı hı. Bir peşinat öde öde ödeyip gerisini banka kredisi alıp şimdi ödediğimiz kiraya yakın ümidimiz var. Bir kira ödeyerek, faiz ödeyerek, borç ödeyerek evlenmemiz, eve çıkmamız. Ve bu eve çıkınca kendi stüdyomuz olacak ve benim 7 senelik buradaki yönetici hayatımda Aradığım toplantı odası bile olacak belki. <gülüyor> ve bu stüdyoları tabii çok şey öğrendik arada. Müzik stüdyosu yani yayın stüdyosu ve kayıt stüdyosu hakkında. Onları da uygulayıp herhalde her zamankinden daha iyi bir tını da elde etme üyüdümüz var. Onun için sizin sözünüzü kesiyorum, esprinizi kesiyorum ama Eskafılı. bu konukluğu sadece bu mesajı verebilmek için kabul ettim. <gülüyor> Kendi eve çıkmam hikayesi de ayrı. Onu o zaten güzel. dinleyeceğiz birazdan. Yalnız bu Açık Radyo'nun eve çıkma meselesi öyle zannedildiği kadar zor bir mesele. Değil. Çok kolay. Nasıl yani? Müzik İki Erdiler'ın yüz binlerce dinleyicisinden birkaç bin tanesinin 0212 343 41 41'e telefon açmasına bakıyor. Evet. Yani o şey de güzel fikir bence. Şu anda dinleyen özel biri ve o arayabilir değil mi abi? Evet. O Sen zaten Tanju? bence o aradı. Şimdi e, ben evet. tekrar <gülüyor> düğmeye basıyorum. Peki bu arada ben biraz önce verdiğim bir sözü tutayım. Yine Açık Radyo'nun olağanüstü insanlarından bir başkası. İlksen Mavi Tuna'ya söz vermiştim. Ee, az önce Açık Dergi'yi dinlediniz. İyi akşamlar diyerek programı kapattım. Kendisi adına. <gülüyor> açık Dergi kapandı nihayet değil mi? A oh rahatladım ya. Deminden beri iki program yapıyoruz. Onun stresi vardı bende. Şimdi Açık Dergi'yi <gülüyor> kapattığımıza göre müzik iki yerlere devam edebiliriz. İyi. Ya. Benim eve çıkma hikayem çok kademelidir efendim. Birinciden İlk, başlayalım. Birincisi 69 senesinde evden kaçmıştım. Ankara ya Ankara'ya çok ayıp sorular soruları 18. Ve Ankara'ya doğru yola çıktım otobüsle. Bir hafta beni bulamadılar ailem sonra buldular geri getirdiler falan filan o birincisi. İkincisi de 70 senesinde oldu nedense her sene. <gülüyor> <gülüyor> Senede bir bir deneme olur. Evden, aslında 13 yaşında da kaçmıştım ama o sayılmaz. Çünkü oraya hemen o gün yakalandım. 70'te <gülüyor> ee, de bir takım arkadaşlarla bebekte bir eve çıktık. Bebekte, okul bebekte çünkü o zamanlar. Fakat e, ertesi akşam polis geldi kapıya. Çok gürültü yapıyorduk veya belki başka şeyler de olmuştu. Teşekkür ederim telefon. İkinci destek geldi çok yani bilmiyorum eve çıkma hikayelerimi sorma daha iyi de, demem bu yüzden yani niye? Bence siz anlatmaya devam edin Yok, çünkü sakın e, abi. bu hikayeler e, şey... E, <gülüyor> telefon tahrikli. Telefon tahrikli. Ben sen böyle güzel hikayeler anlattığın zaman aramıyorlar çünkü dinliyorlar seni. Ancak müzik olduğu zaman arıyorlar. Peki o zaman şimdi bir tane daha şarkı çalalım. E, Tanju'nun getirdiği bir şarkı. Anons etmeyi de sana bırakıyorum. O zaman ben anons edeyim. İyi ee... fikir. <gülüyor> Poison Black grubu. Benim çok sevdiğim bir grup. Ee, Escape, Escape Ecstasy. Söylenemeyen isimli bir Yani var? Ecstasy kullanmayın demek herhalde. Ee, Her şey boş. Dünya Fani adlı eserlerini çalmalarını istiyorum. Onlar da gelip çalıyorlar. Ee, öyle biz aramızda böyle bir şey var. Peki Poison Black All Else's Hello çalarken biz de dinleyicilerimizden 0212 343 4141 aramalarını istiyoruz. Müzik <Gülüyor> as you got Poison Black, All Else Is Hello. Her şey boş, açık radyoya destek var isimli şarkıyı dinledik. Ben sözlerden öyle şey yaptım. Yanlış bir şey Doğru, İngilizceniz süper. E, herhalde. Müziğin iyisinden anladığım gibi. İngilizceniz de iyisinden anladığım gibi. <gülüyor> Tabii ki. Pekala, müzik iki ayrılır da Jack Cohen'le beraberiz. Kendisinin evden kaçış ve eve çıkış hikayelerini dinliyoruz. Ee, Jack Cohen'inkilere ufak bir ara verip Eren'in ...yine dinleyelim diyorum ben. Şimdi... ...tabii... ...ben bizimkilerle kızdım. <gülüyor> Kovdum evden bunları. Evde yani, kalış. Evde kalış hikayesi. <gülüyor> tabii. Eğer Eren'inkini soruyorsan, Eren'inki böyle. Tanju'nunkini anlatsan o zaman. <gülüyor> evet, Eren'inki kısa ve bahşiymiş. Ee, Tanju'nunkini soruyorsanız... ...ben aslında evden... ...eve çıkış hikayem yok. Ben evlenene kadar... Annemlerle oturdum. Canım. Evet, öyle işte. Bu, bu... Kulağa ne kadar basum geliyor. E, ben tabii yani e, 24 yaşına kadar e, evden pek dışarı çıkmadım. Elime kadın eli değmedi. E, <gülüyor> fakat... Seni onun için seviyoruz. <gülüyor> bir kere yani bunu da buradan e, Açık Radyo dinleyicisiyle paylaşmak isterim. E, i̇lk kez itiraf edeceğim. E, 22 yaşında e, bir kez... E, ...bir bardak kadar bira içmişliğim var. Ama şey oldu... ...kötü hissettim kendimi. Ondan sonra ile devam ettim. Ve <gülüyor> <Bir> telafi <gülüyor> ettin değil mi olayı? Yani, <gülüyor> daha iyi hissettin yani. Aslında ben tabii şey için içtim. Çok kötü bir şey olduğu için... ...ben bunları imha edeyim, başkaları içmesin. Diye böyle bir... ...dünyayı Nefsi kurtarmak feda. tabii. Evet. Her zaman böyle sosyal bir yaklaşımı vardı bu çocuğun değil mi? Evet, evet. evet. Gelecek vaat ediyorum değil mi ben? <gülüyor> Program için mi? Yani <gülüyor> dünya barışı. Pekala yani ben o zaman Jacques Coué'nin eve çıkış hikayelerine döneceğim zannediyorum. Dönünüz. Pekala. Yani. Evet, eve çıkış hikayesi deyince aklım Açık Radyo'nun eve çıkma hikayesi geliyor benim nedense. Hep o geliyor. Yani Nereden çağrıştıysa? Şurada bir not gördüm. Açık Radyo Dineci Destek Böjesi Özel Yayını. Gibi bir Hemen 4. altında 0212 343 41 41 Evet 4, 1, ve şu Poison'un o güzel şarkısı boyunca belki parça çok güzeldi diye bilmiyorum kimse telefon etmedi. Evet. bir Daha... Topla, iki telefon aldık. Şöyle de bir durum var. Eve çıkabilmek için yani söz, temadan uzaklaşmaya <gülüyor> çalışıyorum pek. Bizim sık yaptığımız bir şey temadan ee, uzaklaşmak. Geçen seneyi yakalayıp geçen seneki bugünü mesela geçen seneki destek yayının bugününü yakalayıp ikiye katlamamız lazım. Ki eve çıkabilir. Evet daha bugünü yakalamak için 16 kişi lazımdı biz programa girdiğimizde. 14 kaldı. İlk telefonunda gerçek destek telefonu olduğunu ümit ediyorum. Çünkü ben dünyanın... 3. Ha, i̇nşallah 13 kaldı. Şimdi dünyanın cazında telefon durmadı bugünkü. Bize de zannediyoruz ki Kim o... Kim yapıyor o programı? Tanımıyorum. Yani bu beş kişiden biri herhalde. Bizim dinleyiciyi yalnız yabana atmayalım. Evet. Benim. O özel on tek dinleyicim mi diyorsun? Yok, genel olarak. Genel. Bizim programın dinleyicisi öyle şey stadları doldurur yani gerekirse. Tabi temadan uzaklaştığımız anda yarım saat oldu daha programın konusundan bahsetmediydiniz farkında mısınız? Diye hemen mail atar. Gerekmedi mi şimdi? <gülüyor> bakın bakın bakın. Ha, gerekti çünkü değil mi? Doğa evet. çınladı. Ya, ya ne i̇şte, diyordu? <gülüyor> ben dinleyicimi böyle savunurum arkadaş. <gülüyor> Tabi şu da var yani bu konuda kesin bir dille uyarılmış olmama rağmen ben dayanamayıp söyleyeceğim yani e, destek almak için dinleyiciyi tehdit etmek veya dinleyiciye kendini acındırmak çok iyi metotlar değil genelde de ters teper diyorlar ama e, herhalde açık radyo dinleyicisi gayet iyi biliyor ki müzik ikiye ayrılır e, nesli tükenmekte olan bir program ve 16 telefona ulaşmadığımız takdirde programımıza son, verilmiş... yani. tabii, programımıza son verileceğini hatta yayın döneminin sonunu bile göremeyebileceğimizi öğrendik evet. ee, öyle bir durumda da e, belki Tanju'yu uyutmamız gerekecek acı çekmesin diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. o yüzden 0212 343 41 41'i aramanızı rica ediyoruz biz de bu sırada size çok güzel bir şarkı çalacağız programlar önce size bahsettiğim şarkıya geldi sıra ha, evet Şimdi bu Tanju beni ezmek için her seferinde enteresan enteresan Jimi Hendrix coverları getirir. Öyle güzel şarkılar getirdiği zaman da böyle bir üstünlük taslamalar... ...bak ben senden daha güzel şarkılar getirdim. Şarkı koyunu buldum şikayet ediyorum bu arada. İlk defa çok güzel bir Jimi Hendrix coverı getirdim. Ve zannediyorum ki şimdiye kadar getirdiklerinin hepsinin karşısında durabilecek kadar Bakalım, kuvvetli Bakalım bir, bir dinleyelim şey. de. Enine <gülüyor> boyuna. Peki 2004 yılında Power of Soul, Jimi Hendrix Tribute... Adıyla çıkan albümden Earthman and Fire'ın e, Coverladığı bir Jimi Hendrix Şarkısı dinleyeceğiz e, Voodoo Child Ve 0212 343 Earth Wind and Fire'dan Wooda Child dinledik. Bu sırada gelen telefonlarla destek sayımız 6'yı buldu. Yarım saatte 6, geri kalan ben yarım saatte 10 biraz daha. biraz daha fazla saydım ama bakalım. Ama telefon iki kere mi çalıyor? İkisini bir mi sayıyoruz? <gülüyor> telefon iki kere çalıyor. Postacı gibi. Aslında her tink tink tink tink. Bunların hepsini saymak lazım. O zaman 126 etti. <gülüyor> evet. Yani Oo, çıkabiliriz Reynaz. dışarı demek. <gülüyor> evet. İyi akşamlar. <gülüyor> i̇yi akşamlar. Ben İstanbul'dan arıyorum. Onu yemezler diye tahmin <gülüyor> ediyorum. Yani. Pekala. E, birazdan yine bu ev meselesiyle ilgili tamamıyla kontekste uygun bir şarkı daha çalacağım. Ama e, Jacques Coen'in ev hikayesinin kalan kısmını dinleyelim diyorum. Şimdi bu ev hikayesinin yani evden kaçmaların ve bir 70'ten sonra artık evden kaçma denmiyordu. Yine hayat kurma. Maalesef kaçmak değildi zaten 18 yaşını aşmıştın nereye kaçıyorsun abi rüştümü ispat etmişim. Ama ondan sonraki yerin hepsi sakıncalı hikayeler ya Güray. Öyle mi? Yani e, haneleri söyleyeyim bir tanesi etilerdeydi. Bebekteki ekiple beraber takıldığımız bir komünal bir yaşam tarzı uyguluyorduk. Ondan sonra hisar üstünde bir ev oldu. Benim aklım öyle. Kardeş kardeş kos, şeyler geliyor. Koskoca yani. bir konak gibi bir hisar üstünde bir konağa squat ettik bir müddet. Bizim... Kaç e, kişi? 20'ye yakın. Bizim Robert Kolej hocalarından biri tatile gittiğinde eve girdik ve o tekrar dönene kadar evden çıkmadık gibi bir durumlar oldu. Yani bunlar hep sakıncalı hikayeler. Onun için utanarak fazla... Ben gerçek eve çıkışımı söyleyeyim sonra nihai olayı. Yıl dört dört 1974 saat dört Jack Cohen evleniyor dört senedir birlikte yaşadığı kadınla annesinin evinde dikkatini çekerim kendi annesinin evinde ama. ve ondan sonra işte bu taksimde bir evlendirme dairesi vardı orada o zamanın geline uygun olarak küçük bir davet yapıldı gayet klasik kravat giymiş bir Jack Cohen çok şey yapılmış sakalınız düzeltilmiş kaydı. yok sakal Aa, var ama pardon, düzeltilmiş pardon saçları fön görmüş <gülüyor> karısı da güzel gelinlik falan filan öyle bir evlendik fakat ev, sağate bakıyorum çünkü ondan 6 ay önce Erenköy'de küçük bir ev tuttuk o evi döşemek için ben okulum okulu bıraktım ucuz ve güzel ne yapabilir mi kovaladım ve o Nasıl eve gidesimiz var. Sanki bakiriz yani. <gülüyor> çok Hiç ev görmedik <gülüyor> Ve işte beni büyük dayım sağ olsun. O zaman da güzel bir Amerikan arabası vardı. Onda bizi Taksim'den Erenköy'e bıraktı. Gitti. Biz de geceliklerimizi giydik. Gerisini anlatmayayım abi. Gecelikler. Yani. Ben peki e, sıradaki şarkı sırasında gecelikli Jack Quen <gülüyor> imajını kafamdan silmeye çalışırken. Facebook'ta var. Ciddi misin? Tabii. <gülüyor> Peki. O zaman ben o imajı oradan da silmeye çalışıyorum. <gülüyor> hadi yine biz asıl konuya dönelim abi. Açık radyonun... Telefonlar çalmıyor. Yani... Evet lazım. Biliyorum saat 8'de e, yemek yiyorsunuzdur. Eve daha varmamışsanız var. telefon da mı yok? Yani. Televizyonda haberler mi var bu saatte yoksa biz televizyon seyretmeyen bir ayrı Televizyonda olarak... haberler var ama haberlerde bir şey yok. Evet ama onlar farkında mı? Peki e, dinleyiciyi tehdit etmek nasıl bir yöntem? Yo, ona Sen hayır. dışarı. Ona hayır dediler. Yani ben, IP adreslerinden e, yok, radyo yok. dalgalarıyla, nazar dalga... göndermek suretiyle falan. Radyo dalgalarıyla <gülüyor> tehdit. Peki. O zaman biz bir şarkı daha çalalım. Ben ilk önce şarkıyı anons edeyim. Sonra kendilerini bir kere daha desteğe davet edelim. Evet, açık destek kampanyası özel yayında olduğumuzu, yani şu anda normal bir müzik ikiye ayrılır da olmadığımızı ve bu... Evet. Güzel, güzelim programının içine benim ettiğimi de unutmayarak... Estağfurullah. Amacımız da gayet güzel. Sizin bu programı ila haye dinlemenizi sağlamak. Yani Açık Radyo'nun yayınına devam etmesini evet. sağlamak. Evet. Amaç Acındırma budur. ve tehdit derken şöyle bir şeye gelmek istiyorum. Açık Radyo'nun şu anda bir ev sahibi var. Ve Açık Radyo'nun evini bir butik otele çeviriyor. Eğer Açık Radyo eve çıkamazsa sokakta kalacak. Bu kadar basit. ...sokakta kalmamamız için bu Düşünsene desteğe... Düşünsene bu programı ya Geçen... araba sesleri falan filan sokaktan yaparsak. Geçen hafta matkap sesleri vardı çünkü butik otel <gülüyor> çalışmaları başlamış durumda. <gülüyor> eyvah ee, eyvah. Erdem Yener'le birlikte burada matkap eşliğinde bir program yaptık. Sıradaki şarkı tam olarak bu sokakta kalma meselesiyle ilgili. 1979, benim doğduğum sene. The, cru... <gülüyor> <gülüyor> The Crusaders... Sokakta vocal... kalmış bir süre. Vokalde Randy Crawford'ından tutun klavyesindeki Joe Sample'a e, perküsyon'daki Poligno da Costa'sına kadar Street Life isimli Aa, o güzel bir parça. Onlar gerçi sokak yaşantısından memnunlar da o dönemde çok akıllarının başlarında olduğunu zannetmiyorum. Evet. Biz açık radyo olarak yeni evimize geçmek istiyoruz. Biz size Street Life çalıyoruz. Siz de lütfen 0212 343, 343 41 41'i arıyorsunuz. Street Life Randy Crawford ve The Crusaders bize eğer destek vermezseniz sokakta kaldığımızda başımıza neler geleceğini anlattı. Bu şarkının önüne geçmek elinizde 0212 343 4141'i arayarak şarkı sırasında gelen telefonla destek sayımız 7 oldu. 9 kaldı Müzik İki Yarıları'nın hayatına devam edebilmesi için. Evet kesin yaparız. Bence de yaparız. Biz, siz yapmıyorsunuz ki dinleyiciler yapmalı. Değil mi? E şimdi böyle söyleyince tabii rahatladım. bizim hiçbir şeyimiz olmadı. <gülüyor> bir atladım ben birden bire. <gülüyor> Yalnız Jack Cohen'in gelmesi gerçekten programa bir itici güç oldu. Evet, Sıkı sıklaştı, evet. sıkıcılaştırdı da programı tabii. başrol aşkı Aşı Çünkü şu an tek tek kanal takılıyoruz çünkü. Stereo değiliz yani. Hepimizin kulaklığın sadece bir tarafı takılı onlar olabilir. <gülüyor> <gülüyor> İki kulağımızı birden takarsak belki. Halbuki bazılarımızın hiç kulağı yok. Mesela benim. Aa, evet. Benim kulağım yoktur. Ben kulaksız doğmuşum. Daha sonra kulak nakli yapılarak... Eski Kulak kesiklerden tabir <gülüyor> E yani tabii ameliyat sırasında kesmişler birazcık. O zaman... Aa çok önemli bir şey anons etmeyi unutmuşum ben. Nedir? Demin dinlediğimiz şarkı bizim kış köşemizmiş. E tamam işte. Bazı çok sadık dinleyicilerimiz çok geldi. Köşenin adını diyorsun. karıştırdılar biliyorsun. Evet yaz köşesi diyen oldu. Tabii. Yaz köşesini yazın yapacağız Bu kadar net Peki şimdi bir başka köşemize geçeceğim de Bu köşe meselesi oradan aklıma geldi ee, Jack Bey de Bu köşenin takipçisi Üçüncü kez yapacağız Feryal Kabir Haftanın Sözü köşesi Bu köşeye geçmeden önce Çok önemli bir şey söylemek istiyorum ee, Biraz sonra bizi arayacak olan On binlerce müzik ikiye ayrılır Dinleyicisi bize on binlerce Mail attı hangi konuda ben dedim ya şimdilik cıngılı yok bu köşenin o yüzden ben size buradan stüdyodan canlı yapacağım diye. O kadar beğenilmiş ki böyle devam etmesini Artı istiyorum. Artık hala cıngılı yok. Görüyorum ki evet. zaten bu, bunun için özel güzel yeni bir çan satın almışsınız. Tabii tabii yepyeni bir çan yaptırdım. Üzerinde bir tarafında, Yaptırdınız. Açık, tabii bir tarafında açık radyo bir tarafında müzik iki yerleri logoları var. Programımızın logosu var inanır mısınız? Buradan ee, görünmüyor. Stüdyo karanlık biraz ondan şey yapabilirim. bunun şeye de koyarız. Ben de çan dövmesi yaptırdım kendime. Güzel. Dövmeci. Yani fotoğrafını çanla yayınlayabileceğimiz bir yerde bir. Dövmecin iyi mi emekli değil mi Yok, dövme çanla yaptırarak. Çanla kafama kafama vurdular öyle istiyorum. dövme derken. Dö Tan Tanjörerinin dövmeciyse. Dövme güzel. ha dövdüler seni <gülüyor> <Evet>. çanla. <gülüyor> çanla başla dövdüler abi. <gülüyor> çok çok. Yani başıma <gülüyor> vurdular di <ki>, çanla başla. <gülüyor> çok çok güzel. Ee, bu çanla bu arada müzik 2 yerler nokta tamblr nokta bir fotoğrafımda bulunuyor. Hazırsanız. Feryal sen de hazırsan bence... Sen hazır gibi hissediyorum hakikaten. Çok zor olacak değil mi? Peki o zaman ben cıngılı yapıyorum. Tamam. Feryal Kabil'le haftanın sözü. Feryal'cim arada bir kırmızı çoraplar giysen çok iyi olmaz mı? Olur. E o zaman e, mesela haftaya giyer misin? Giyerim. Söz mü? Söz. Feryal Kabil'le haftanın sözü. Bir kere daha olağanüstü bir köşeye imza attık diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bizim ev konusuna imza atalım. Kesinlikle. Çok önemli bir konu. Buraya geri dönelim. <gülüyor> ee, bundan birkaç hafta önce Açık Radyo bir toplantı düzenledi. Programcılar toplantısı. Ee, Yılların programcısı olarak ben de katıldım tabii ki. Sizi göremedim orada. Herhalde programımız biraz daha... Ben vardı sabah. Fakat sabah bir kalktım ki... E-mail programım, e-posta programım çökmüş. Hmm. Ve 90... 2'den beri birikmiş postalarımı açamıyorum. Bir panik ben, bir panik, bir internet karıştırışı çözüm ara falan filan derken hanım dedi ki hemen çıkmazsak uçağını kaçıracaksın. Ben bunu düzeltmeden çıkamam dedim ve uçağı kaçırdım. Ben de dedim ki işte taze programcılardan herhalde Yok çok istiyordum yani. Katılmaya cesaret edemedim. da söz vermiştim ve çok da istiyordum çünkü ilk defa ben sizi görmeye gelmiştim açıkçası. Ben farklı bir yerde olacaktım yani sizlerle beraber. Ne anlatacaklar bakalım diyenlerden olacaktım. Yani her zaman anlatmak zorunda olanlardan biri oldum ben bu toplantılarda. O huzuru, o mutluluğu, o rahatlığı, o sorumsuzluğu <gülüyor> kaçırmış oldum. O toplantıda çok güzel bir şey oldu. Ben bir bira içerek e, toplantıyı takip ediyorum. E, taze programcılardan olarak da işte mümkün mertebe sesimi çıkartmadan dinliyorum. Arada bir ukalalık ediyorum, duruyorum. E, Facebook'a hemen bir fotoğraf koydum dayanamayıp. E, Ömer Madre ile karşılıklı bir ay radyoculuk konuşuyoruz diye. E, Eski radyocularınız olsa. E, tabii yıllarımı verdiğim yani. için. Daha sonra biz o toplantıdan çıktık ve açık radyodan birkaç kişi sağ olsunlar e, buradan bir yere gidiyoruz. E, bir iki bir şey içip sohbet edeceğiz sen de gel dediler. E, bir defa çok hoşlandım bu radyocu abilerini aralarına almalarından gittim. <gülüyor> ve orada ilk sen Mavi Tuna'ya dedim ki e, ben açık dergi içerisinde bir köşe yapmak istiyorum. Genelde içtiklerimin etkisi altında söylüyorum bütün bunları. Dedim ki mimarım ben haftanın binası köşesi yapacağım. Güzelmiş. Hadi ben böyle saçmaladım. Onlar da dediler ki çok iyi fikir yarınki toplantıda bunu hemen gündeme getiriyoruz. Ertesi gün akılları başlarına gelmiş olacak ki bu konudan bir daha <gülüyor> ses çıkmadı. Ee, ama ben bu hafta müzik iki aradır içerisinde haftanın binası köşesi yapıyorum şimdi. Aa, bu da uyar. Evet, ben... temamıza da uyar yani. Evet. Cıngıl yapmak isterseniz buyurun. Yok ben e, hani yıllarımı ne, verdim yok? diyorsunuz ya. Evet. O, o 1972'yi hani, bırakmıştın mı bu işe? Hangi e, yıllarını verdin falan gibi bir e, spekülasyon yapılabilir diye. İşte 72. E, fizik konusunda da çok e, bilgili olduğumdan bir güray yılı ne kadar onu açıklayayım. Bu dini. E, Güray'ın kendi çevresinde bir kez dönmesi bir güray yılı. O güray günü sizin etrafınızda dönmem. Anladım. Yani, yani benim hayatım Tanju, sizin etrafınızda dönüyor. Tanju güneş veren diyorsun yani. Tabii ki. ve Hat hatta Osmanlı. Benim önüme geçerseniz de Tanju tutulması oluyor. <gülüyor> Tabii. Dün siz benim önüme geçtiniz sırtım tutulmuş. Ee, evet. Doğrudur bu. Siz devam edin. Peki. jingle yapmıyor musun şimdi? Ben senin periyaller. Jingle yapıyorum. E, korku jingle'ı Teşekkür ederim. Güzel Haftanın derken. binası köşesinde ilk ve son köşe bu arada. Bugünkü binamız Erhan. Erhan 1960-70 sonrası müteahhitizmi dediğimiz olağanüstü akımın klasik örneklerinden bir tanesi. Güdük Otel dönüşümlerine de çok... Elverişli bir bina. Çok güzel bir otele Mimarlık da buna Ben tabii mimar değilim ama mimari terimlere de yabancı değilim ama çalak kalem deniyor değil mi? A Aynen öyle. Erhan niye önemli? Niye haftanın binası? Çünkü Açık Radyo'nun şu anki ...mekanını oluşturuyor... ...beşinci ve 6 katlar... ...ben inat ediyorum üçüncü kattaydınız ...beşe taşımışsınız benim burada olmadığım bir sene içerisinde... diye ama... E, ...kimseyi ikna edebilmiş... Yok, dördüncü, e, dördüncü de vardı bizde o bir zamanlar... ...sonra onu terk ettik, beşli altıda kaldık... Müzik ikiye ayrılırın ilk dört haftası boyunca... ...ben asansörde üçüncü kata çıkma konusunda... ...anlamsız bir ısrar gösterdim... Sonra, sonra çıktığın merdivenleri hatırlamıyorsun yani... Hatırlamıyorum... Evet, durum kötü... Ee... Erhan niye önemli? Dediğim gibi Açık Radyo'nun şu anki mekanı Enhan ama buranın bir ev sahibi var. Bu ne demek? Açık Radyo buranın sahibi değil. Her an kapının önüne konabilir. Hatta konacak. Çünkü dediğim gibi burası güdük otel olacak. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Kendi evimize gitmemiz gerekiyor. Bunun için ne lazım? Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Para lazım. Açık Radyo parasını nereden <gülüyor> sağlıyor? 15 denedir bu böyle dinleyicilerinden sağlıyor. Çünkü açık radyo dinleyicileriyle var. Biz birazdan Ramstein dinleyeceğiz. Siz ne yapacaksınız? Peki Rammstein ben şeyi soracaktım. Bu tehdit yasak dedilerdi değil mi bize stüdyoya girerken? Dediler. Evet. Siz dediniz. Fakat ya. <gülüyor> aa, tamam işte ben başka bir şapkayla gelmiştim. <gülüyor> evet. Şey yapmamız lazım. Öyle bir şeyle tehdit edebiliriz ki tehdit sayılmaz. Ama aslında ciddi bir tehdittir. Evet. ...bundan böyle kötü müzik çalırız. E tabii müzik ikiye ayrılıyor. Nasıl ayrıldığını da gayet iyi bildiğimizi... ...herhalde 22 haftadır kanıtladık. İyisini çaldığımız gibi. Kötüsünü, Kötüsünü çalmayı de da biliriz herhalde. Çalıyoruz. Eğer 9 kişi daha aramazsa... ...önümüzdeki hafta müzik ikiye ayrılır... De ...müziğin öbür tarafını çalmaya Hatta başlarız. Hatta gerek yok. Ben kendim e, o anda besteleyip söylerim birkaç şarkı. Ki... Yok o kadar da demedik abi. <gülüyor> tabii Açık Radyo'nun yepyeni teknolojisinden de bahsedelim. <gülüyor> Buradan yani harbiye merkezli olarak radyoların aç-kapa düğmelerini devre dışı bırakma teknolojisine de sahip dinlemem olur biter gibi bir seçenek söz konusu değil. Değil tabii. Uzaktan açıyoruz değil mi tık? Tabii. O zaman e, gelelim Rammstein'ın faydalarına. Bu şarkı ki ben adını şimdi söyleyeceğim ne kadar doğru söyleyebileceğim bilmiyorum. Strip nicht formir. Doğru söyledin mi? Vallahi aşağı yukarı hatta daha çok yukarı doğru söylediniz. Ee, evet. Rosenrot albümünden. Evet. Gül Kırmızısı. Evet. Bu şarkıyı ben İstanbul'dan e, dinleyicimiz Duygu Yüksel'e armağan etmek istiyorum. Benim bu şarkıyla ilgili bir notum var söyleyeyim mi? Ben vallahi 10 üzerinden 9 veririm. Ee, Not olarak. Peki. Benim notum şöyle. iki kişi... Ee, bu şarkıya eşlik etmiş bir tanesi Charlie Spiteri, İskoç şarkıcı, Texas grubundan bildiğimiz. Hmm, tatlı bir kızdır. Diğeri de Bobo. Bobo kim? Ee, Christian Bobolina Hebold. O da Alman bir şarkıcı. Texas yok artık değil mi? Texas yok. Ee, İskoçya'da ama İskoçya'da da Texas isimli bir grup kurmak da nedir yani? Çok güzel bir müzik yapıyorlardı. Ben güzel müzikler. Ya. Ben de severdim gerçekten. Charlie'ni de severdim. Evet. Yani Charlotte Gansburger sevdiğim kadar olmasa da. Charlene'i de severdim. Komik olanı söylüyorum. Charlene ve Bobo ikisi de vokal yapıyorlar. Bobo'nun kayıtları albümde yok. Nasıl yani? Mixte atmışlar. Değil mi? Jim Henrix'in Woodstock babasının şey yaptığı yapımcılığını üstlendiği Woodstock albümünde de biliyorsunuz orada ikinci bir gitarist daha var. Bir sürü vokalist var onlarda hiçbiri yok. <gülüyor> ne gerek? Bu internetten buldun gerçek kaydını bambaşka bir şeymiş Woodstock'un. Jimenez'in tüm kayıtları. O, o kayıtları bizle de paylaşırsınız diye. Çok, çok tabii tabii zevkli. Çok acayip oynamışlar yani. Peki biz size Rammstein'dan şimdi Tanjere'nin Türkçe mealinini de söyleyeceğiz. Trip nicht fort mir çalıyoruz. Ee, şimdi tabii tam olarak Türkçe'ye çevirmek çok zor. Ama aşağı yukarı şöyle diyor. E, aynı dereye iki kere giremezsin. Çok güzel. Rammstein dinliyoruz. Siz de lütfen 0212 343 41 41 arıyorsunuz açık destek için. Peki e, aldığımız tiyolara göre birçok Rammstein dinleyicisinin hiç sevmediği bir Rammstein şarkısı çaldık. Siz bizi aramamaya devam edin. Bakın daha ne kötü Rammstein şarkıları çalıyoruz. Her zamanki gibi bir şarkı daha çalacak vaktimiz kaldı. E, son... Çalarız diyor. Arkamızdan ne var? <gülüyor> Aa arkamızdan Okan Bayülgen var. Hmm. Tamam devam. Peki. Okan Bayılgen'le çok güzel bir anım var. Ama şimdi hoş olmayacak ama ne, ne dinleyicilerim senin ne de Okan Bayılgen'in kendisine anlatabileceğimi zannetmiyorum. Neyse bir devam edelim bakalım program nereye doğru gidecek. Program kuzeye doğru devam ediyor. Çok uzaklaşmış olamazlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir kere daha hatırlatalım. 94.9 Açık Radyo'da dinleyici destek haftası özel programını dinliyorsunuz. Evet programın bitmesine az kaldı. Ee, o 9 ila 8 izleyici dinleyici hemen arasınlar. Onlar kim olduklarını gayet iyi Tabii biliyorlar, biliyorlar zaten. Ben buradan <gülüyor> bu bir, bir önceki parça boyunca e, beyin arayın. gücüyle kendilerine ulaşmaya çalıştım. Böyle içinde bir titreme hisseden olduysa o işte arasın o demek o yani. Nereye arayacaklar? 0212 343 41 41. Ha dersiniz ki kardeşim ben çok utangaçım telefonda konuşamıyorum. Hemen girersiniz acikdestek.tamdır.com oradaki formu doldurursunuz. Ha. Tamdıra girmeye utanıyorsunuzdur. Acikradyo.com'a girersiniz. .com.tr radyo.com.tr'ye girersiniz. Oradan bir yönlendiren çıkar. Com da olurmuş. Siz yeter ki acikradyo Ben destek de vermek istedim. Elden. Nakit. Ee, onun onun yani. Aa, onun da olmuşluğu var. Olabilir evet. Yani öyle yapmasan varsa fark anlamında. Elma Erhan'ın 5. katındayız. Nakit olarak destek olmak istiyorum diyen varsa buyursun gelsin. Kendilerini hemen stüdyoya da davet ederiz. Lakin 5 dakikanız var bunu yapmak için. Evet 5 dakikada oldu. Yakında oldu. oturuyor olması lazım. Olabilir. Belki butik otelin henüz yerleşmiş sakinlerinden destek <gülüyor> olmak isteyen çıkar. neyse tamam. Peki. O zaman... Ne, ne diyordum ben? 94.9 Açık Radyo'da çok özel bir yayın yapıyoruz. Müzik hikayelerin 22. bölümü şu anda yayınlanıyor. Bugünkü konumuz Eve Çıkma. Ve çok özel bir konuğumuz var. Bir kere daha anons edelim. Jack Cohen, Cohen sağ olsun bizi kırmadı. Ee, bu arada çaktırma. Bütün açık Radyoculara Destek Haftası için buraya geldim. İşte e, size destek olmak için hikaye. Tabii Müzik güzel. ikiye ayrılır da çıkabilir miyim diye bana iki ay önceden telefon açtı. Dedim ki tanjuyla ve Erenle konuşmam lazım. Eğer ikisini birden ikna <gülüyor> edebilirsem şey yaparım. Ama radyoda herkes bu bıdı, bıdı yapacaktır. Sen... ...destek haftasına gelmiş gibi yaparsın... ...İstanbul'da yüzden, işlerim üç, üç var... ...3 gün önce gelmek zorunda kaldım bu yüzden... ...tabii Hı yani... <gülüyor> ee, ...ama Müzik iki Yarıları olarak biliyorsun... ...olağanüstü sponsorluk güçlerimiz var... Şakoy'un bütün konaklama masraflarında... E, ...programımız karşılıyor... ...ama Müzik iki Yarıları'nın gücü bile... ...Açık Radyo'nun bir eve çıkmasına... ...maddi olarak yetmiyor... ...dinleyicilerimizin desteğine ihtiyacımız var... ...şimdi son bir şarkı dinleyip... ...sizlere veda edeceğiz... Son değil. Bütün şarkılarımızı çalacak mıyız? Mükemmelmiş. E tamam o zaman. Ee, o zaman sondan bir önceki şarkımızı anons edelim. <gülüyor> Bu şarkı ile ilgili de... ...çanımı öttürmeden notlarımı almaya çalışıyorum. Ee, bir Judas Priest şarkısı çalacağız. Evet benim çok sevdiğim bir gruptur. Hatta en sevdiğim gruplardan biridir. ...konserine de gitmiştiniz değil mi geçen sene? Gitmez geçen değilim. sene miydi? Önceki sene miydi? Galiba iki sene önceydi. Evet. evet. Zaman uçup gidiyor işte. Ee, 1977'de çıkarttıkları... ...Sin After Sin. Evet, Günah batağı. Evet, John Baez'in çok ünlü bir parçasını... ...coverlamışlardır. Ee, Ama biz tabii onu çalmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Bu albümle ilgili araştırma yaparken... ...internette şöyle bir takım... ...yerli yersiz notlara denk geldim. Eee... Columbia Records plak şirketine e, geçtikten sonraki ilk albümleri bu. Bu niye önemli? E, bir önceki plak şirketleri, Gal Records'la kontratları iptal ediliyor. Bunun sonucunda iki albümleri, Rockerola ve Sad Wings of Destiny'nin bütün haklarını kaybediyorlar. Hatta bunlarla beraber o albümler için yaptıkları demoların bütün haklarını da kaybediyorlar. E, grup üzerinde önemli bir etkisi var bu e, yasal olayın. Bu albümün bende özel bir yeri var. Benim çok sevdiğim e, davulcu Simon Phillips'in de 19 hmm. yaşındaki... Halini Yapma ya dinliyoruz evet. scene Simon Phillips muhteşemdir hakikaten Ve benim çok kafamda böyle Yan yana koyamadığım ikisi yani Judas Priest ve Simon, Simon Phillips, Phillips. Ben, Simon Phillips e ben de şaşırdım Demek, <gülüyor> <işleriyle>. <gülüyor> Demek ki yani Gerçek müzisyen Hangi tür müziği çaldığı değil Yani müzik olduğu zaman Çalmasıyla Makbul Simon Phillips'in çok önemli bir röportajından Çok önemli bir alıntı yapmak istiyorum Diyor ki müzik ikiye ayrılır ...Güray'la Tanju'nun çaldıkları... ...ve benim eşlik ettiklerim... ...ve diğerleri... Sana, ...yani çevirirken biraz... ...şey yapmış olabilirim, değiştirmiş olabilirim... ...İngilizcesi tam böyle değil ama... Simon zaten çok iyi İngilizce konuşamıyor... ...tabii, <gülüyor> davuluna baksın... ...o zaman Judas Priest'in... ...En Sert şarkılarından birini ben seçtim... ...özellikle bu albümün en sert şarkısı... ...Sin After Sin... ...yani arka arkaya silinmek... ...iyi bir şeydir... <gülüyor> ...olarak... Last Rose of Summer. Bu şarkı dinlerken ne yapıyoruz? Efendim Jack Cohen'e devrediyorum bu anons için mikrofon. Bu şarkı süresince dinleyicilerimiz ne yapsın? Sizce ne yapsın? Bence aslında günün e, mana ve ehemiyetine binaen, yaşımı gösteriyorum değil mi biraz, telefon etsinler ve bizim evlenmemize, eve çıkmamıza sizin temanızın şeyiyle yardımcı olsunlar ve Son parçamız olacağı da böylece belli oldu. Aa o zaman bu şarkıdan önce hem telefon numarası verip hem veda edelim. Evet. 0212 343 41, 41 41. Müzik 2'ye ayrılırın 22. bölümünü dinlediniz. Stüdyomuzda bütün bu müzik 2'ye ayrılır macerasının tek sorumlusu Jacques Cohen vardı. Kendisine de bir kere daha teşekkür ederim. Evet bu en kötü programımız da sayemde oldu yani. Estağfurullah. Estağfurullah. En güzel programımız. Kesinlikle. Keşke her hafta burada olsanız diyeceğim de hiç öyle biriyetimiz olmadı. Yok da. abi. Bodrum'da çok mutluyum. <gülüyor> Biliyorum. Ee, belki biz Bodrum'a gelip müzik hikayeleri oradan yaparız. Belli mi olur? Çok güzel olur. olan Stüdyomuz var yani emrinizde. Jacques birlikte teşekkür etmek istediğimiz birileri daha var. Bu program sırasında telefon açıp hatta bu programdan önce geçtiğimiz hafta boyunca telefon açıp açık radyoya destek olan herkes ve birazdan... Telefon açacak olan dokuz kişi. Evet. O dokuz kişi kendini gayet iyi biliyor. Şu parça içinde. Evet. Judas Priest'in Last Rose of Summer içerisinde. Bu hakkı arayacaksınız bekliyoruz. 0212 343 41 41. Müzik iki yargıları da önümüzdeki hafta görüşeceğiz. iyi akşamlar. So very